sallallahu aleyhi ve sellem'in yorudur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepinize hayır versin. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah Ramazan'ın hayrını kazananlardan eylesin. Ramazan ayı içinde Kadir gecesini ihya eden samimi Müslümanlardan ve Kadir gecesini yakalayan o günün hayrına erenlerden eylesin. Allah Azze ve Celle yapmış olduğumuz ibadetleri katında kabul etsin. Rabbim sürekli ibadet eden, sevdiği amelleri işleyen, sevdiği insanlarla beraber olmayı hepimize nasip etsin. Biliyorsunuz güzel bir ayı geride bıraktık. Geride bıraktık ama amelleri inşallah geride bırakmayız. Ramazan ayının insanlara kazandırdığı baya baya bir güzellikler vardır. Bunların en başında gece namazıdır. Gece namazı her Müslümana hayırdır. Ve hayır kazandırır. Sahabelerin hayatına baktığımızda geceleri namaz kılan, gündüzleri oruç tutan ve cihad eden samimi insanlar olarak ne yapıyorsunuz? Karşınızda görebiliyorsunuz. O günkü yoklukta onlar o işi çok rahatlıkla başarabiliyorlardı. Bugün bizlerse bu bollukta, bu refahta, bu güzellikte bu amelleri yapmakta cidden ne yapabiliyoruz? Zorlanıyoruz. Allah o güzel amellerin sevgisini bizlere tekrar nasip etsin. O güzel kardeşliği tesis edenlerden eylesin. Unutmayalım ki salih amel salih amellerin çoğal, çoğalması kişiyi Allah'a yaklaştırdığı gibi aynı zamanda Allah'ın sevdiği kullara da ne yapma? Yaklaşmadır. Bu aynen şuna benzer. İnsan mat sever nereye gider? <gülüyor> ne? <gülüyor> Stata gider. Başka bir şey sever nereye gider? oraya gider. Su başını sever oraya. Balık tutmayı sever oraya gider. Yani insan nereye severse orada insanlar ne yapar? Çoğalma yoluna gider. Allah bizi hakta bir araya gelmeyi ve çoğalmayı nasip etsin. Çünkü salih ameller işleye işleye insan salih amel işleyenlerle birlikte haşır neşir olmayı ne yapar? Öğrenir ve onlarla birlikte olmayı özler. Allah bunlardan eylesin bizleri. Bugün sizlere işlemek istediğim sohbet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki irşat. İrşatı biliyorsunuz. Nedir irşat? Hani hayatta hem akiki mürşit nedir? İlimdir diyorlar ya. İnsanları hakka, hukuka davet etme, cehaletini giderme, onları İslam'a ne yapma? Davet etme. Allah Resulü Vesselam biliyorsunuz bizim için her konuda nedir? Örnektir. Ramazan ayından çıktık. Ramazan ayında e, yoğun bir ders programımız oldu. Dikkat ederseniz. Bu ders programı bizlere fayda verdi mi? Verdi. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakıyorsunuz. Bütün sahabe sabah namazında mescitte mi? Mescitte. Göremediğine ne diyor? Falan nerede? Hastaysa hemen ziyaretine gidelim. Biz ne zaman gideriz hasta ziyaretine? Gitmeyiz de hani gitsek demek istiyorum Ya telefonla ararız ya da yani akşamüstü veya daha uygun ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sabah namazında ne yapıyor? Gidiyor ziyareti yapıyor? Veyahut hiçbir şey olmasa ne gördünüz anlatın rüyanızı deyip onların ne yapıyor? Gördükleri rüyayı Onlara anlatıyor. Bütün mescitteki Müslümanların devamlı birbirlerini görmeleri oranın ilim ve irfan yuvası olmasına ne yapıyordu? Sebep oluyordu. Yani Peygamberin bütün hayatı irşattan geçmiştir. Peki biz çalıştığımız her yerde bunu yapamayız mı? Evimizde, iş yerimizde, alışveriş yaptığımız yerde, her yerde bunu ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Evet, istersek Allah kendisini tanımaları ve kulluk etmeleri için insanları yaratmış, onların iki cihan iki cihanda mesut olmaları için onlara peygamber göndermiş, mutluluk yollarını göstermiş, mutluluk yollarının prensiplerini nasıl yaşamaları gerektiğini de gönderdiği peygamberlerle ne yapmıştır? Öğretmiştir. Yani bir insan oturduğu yerde ben şöyle yapayım da Allah'a yaklaşayım derse, isabetli bile olsa nedir? Hatalıdır. Yani isabetli bile olsa hatalıdır. Çünkü gönderilen Resul dışında hareket etme, insanın kendi aklıyla hareket etme farklı farklı nedir? Meselelerdir. İsabetli bile olsa hatalıdır derken şunu kastediyorum. Aklına güvenerek artık her zaman akıl böyle emrediyor diyerek aklına yatanı yapar. Bu da nedir? Onu tam cehennemin ağzına kadar getirir, bırakır. Sohbetlerde, Ramazan sohbetinde hatırlayacak olursanız, kulluğu ikiye ayırdık. Birincisi, icbari kulluk. Birisi de nedir? İhtiyari kulluk. İhtiyari kulluk ancak peygamberlerin getirdiklerini öğrenmekle mümkün dedik. Öbürü ise fıtri olarak Allah'ın bize verdiği nedir? Melekelerdir. Nereye kadar? vahilen tanışına kadar. vahilen tanışmada hep peygamberlerin getirdiğini ne yapma? Anlama, öğrenme, hayata geçirmekten Kardeşlerim, İslam dini insanları doğru yolda bulunmasına büyük önem göstermiş. Ve bu dini Müslüman, Müslüman olmayanlar arasında yayma, onu benim benimseyenlerin sayısını artırma, Müslümanları fikir, inanç ve amel bakımından geliştirme, İslam dininin her zaman hedefi olmuştur. Ve bu yüzden İslam dini bakın ilim, terbiye, tahsil, davet, tebliğ, nasihat, irşat konularına hep önem vermiş ve peygamberler de hep bununla gönderilmiştir. Ve hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescide girdiğinde birilerini namaz kılarken, birilerini Kur'an okurken, birilerini de ilim ederken gördüğünde ne yapıyor? Ben muallim olarak gönderildim diyerek ilim halkasının içine ne yapıyor? Oturuyor. Bu da gösteriyor ki bütün köy peygamberlerin gönderilmiş sebebi önce cehaletin nedir? Giderilmesidir. Onun akabinde sen en güzel ahlak üzerine gönderildin. Veyahut ben ahlakı tamamlamak için gönderildim diyerek arkasında nedir? Terbiyedir, ahlaktır, tahsildir, davettir, devam etmiştir. Ve Allah Azze ve Celle Habibim sen öğüt vermeye devam et çünkü öğüt müminlere ne yapar? Fayda verir diyor. Onlar kalplerindekini Allah'ın bildiği kimselerdir. Sen o münafıkları aldırış etme, öğüt ver, işlerine işleyecek dokunaklı söz söyle, Ayetlerde ifade edildiği gibi öğüt verme, işlenen fiillerin neticelerini hatırlatma, sevap ve ceza ile ilgili sözler söyleme, Allah'ın emir ve yasaklarına uymayı öğütleme anlamına gelen vaaz ve nasihattır. Ve bunlar da peygamberin değişmez bir metodu olmuştur. Yani münafıklara sen hiçbir zaman ne yapma aldırış etme. Düşünün her mecliste yani inşallah aramızda yoktur. Ama münafıkların olması mümkün mü? Mümkün. Bunları bazen hiç anlayamayabiliriz kardeşler. Ta kıyamet gününe kadar mahşer yerinde Allah Azze ve Celle sizin Rabbinizim dediğinde müminler ne yapacak? Secde edecek ama münafıklar ne yapamayacak? Secde edemeyecek. Bu da Allah'ın onlara kurduğu nedir? Tuzaklardır. Bazen hiç ayırt edemeyebiliriz. O yüzden bir davette bir tebliğde bir şey anlatırken değişik sesler itiraz eden ama aklı itiraz eden şeytanı itiraz eden insanlar çıkmayacak mı? Muhakkak çıkacak. Sen onlara ne yapma? Aldırış etme diyor. Öğüt vermeye devam et. Bu da davette en güzel örneklerden bir tanesi olmalıdır. Davet tebliğ ve inşaat görevini yapacak ve insanları İyiliğe ve güzelliğe çağıracak olanlar ancak kimdir? Davetçi insanlardır. Ve bunlar da peygamberlerin kimidir? Mirasçılarıdır. Her e, insan miras bırakır ama peygamberler ne yapmaz? Miras. Bırakmazlar. Onların bıraktığı mal, beytul malındır. Onların bıraktığı ilimdir. Öyleyse o ilimden aldıkça ne yapın? Alın. Alimler de peygamberlerin varisleridir kardeşlerim. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve tebliğ hayatı nasıldır? Bugün anlatmaya çalışacağım, mevzu bu. Bunun da başlıca özellikleri var kardeşlerim. En belirgin özelliği Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve davette samimiyetiydi. Yani her şeyden önce samimi bir mürşitti. Ve İslamiyet'i tebliğ ettiği ilk yıllarda müşrikler onu davasından caydırmak için her türlü yola gitmişler. Uyguladıkları işkenceyi düşünün, alay etmeyi düşünün, taşlamasını düşünün, yalancı dediklerini düşünün, attıkları istiraları düşünün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman bunların bu şeylerine kulak asmamış ve çok samimi davranarak davasında samimi olmuş ve ne yapmış? Bildiği yoldan, doğru yoldan hiçbir zaman şaşmamıştır. Biz davetçilere de düşen en önemli görev nedir? Görevinde, davetinde samimi olmak. Yılmamak. Tembelliğe düşmemek. Yorgunluk hissetmemek. Tek başına bile kalsan, tek başına bir ümmet bile olsan Allah'ın dinini anlatmakta ne yapacağız? Samimi olacağız. Ve bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Ebu Talib'in bulunduğu yere çağırıyorlar. Mekke müşrikleri de yanında. Amcası Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ey kardeşimin oğlu bak bunların sana teklifi var. Bir dinle dediklerinde. Onlar ne diyor? Sana en güzel kızlarımızı verelim. Mal da verelim eğer mal istiyorsan. İstersen sana taç giydirelim. Krallık verelim ama sen bu davandan ne yap? Vazgeç dediklerinde, bakın bunlar basit mesele değil. Bugün dinini bir dünya meta karşısında satan insanlar yok mu? İnsanları vitrin göstererek kendini çok rahat şekilde yaşama veren yok mu? Ağz salma yarışına giren yok mu? Kütüphanelerini vitrin gösterip fare basanlar yok mu? O kadar insanlar var ki davet adı altında yapmadıkları belki yani şu Ankara'da o kadar çok tiyatro var ki tiyatro sanatçıları bile bunların yanında rol yapmakta aciz kalan insanlar var. Ama bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani kabul etmese ölümle karşı karşıya olduğu halde ne diyor? Güneşi bir elime ayı bir elime verseler ne yapmam? Yine de ben bu davamdan Vazgeçmem. Yani davasında o kadar samimi ki hiçbir engel onu ne atmıyor? Yıldırmadığı gibi karşıdan gelen tekliflerin önce yumuşağıdır bu kafirlerin, müşriklerin metodudur. Arkasından sertleşeceğini bilemeyecek kadar birisi mi? Değil. Önce bu güzel yolu. Arkadan canına muhakkak ne yapacaklar? Kast edecekler. Buna rağmen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onları ne yapmıştır? reddetmiştir ve ömrünün sonuna kadar bütün parlak tekliflerin hepsini reddetmiştir. Her türlü güçlüğe göğüs vermiş, hak ve hakikatten uzaklaşmamıştır. Allah Azze ve Celle aynı Hasreti bizlere de nasip etsin kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin, samimi olan, ihlaslı olan kullardan eylesin. Bakın Kur'an'da ey Muhammed biz bu Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye indirmedik diyor. Habibim insanlar inanmayacak diye neredeyse kendine kıyacaktın. Bu sammiyetiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önce kendini sevdirmiş, sonra fikirlerini benimsetmeyi tercih etmiştir. Samimiyetiyle kendini sevdirmeyenlerin düşüncelerini beğendirmeleri de nedir? Mümkün değildir. Yani davetçi insan bir topluma girdiğinde önce kendisini ne yapacak? Sevdirecek. Sevdirecek. Eğer sevdiremezse ne yapamaz? Aşır, yapamaz. Aşır. yapamaz. Öyleyse bir mescitte bile bir münker görsen, dışında bile bir münker görsen nasıl davranacaksın? Kolaylaştıracaksın, zorlaştırmayacaksın. Huzur vereceksin, nefret ettirmeyeceksin, müjdeleyeceksin. Yapacağın olay doğru bile olsa kafana göre bunu ne yapmayacaksın? Uygulamayacaksın. Olabilir. Bir insan yanlış bir fikre yanlış bir akıma kapılabilir mi? Kapılabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk davetinde ne yapıyor? Yemekleri koyuyor. Herkesi yemeğe davet ediyor. Yemeklerini yedikten sonra isim isim kabileleri Ne yapıyor? çağırıyor ve akabinde onları Allah'ın birliğine davet ediyor. Kabul eden ediyor mu? Ediyor. Etmiyor. Yine etmiyor. Hatta sesi duyurmasın diye el çırpıp gidenler dahi ne yapıyor? Oluyor. Yalancı diyenler oluyor mu? Oluyor. İftira atanlar oluyor mu? Oluyor. Ama bizim davette uslubumuz ne yapıyor? Bu yönlü oluyor. Önce kendinin kabulü daha sonra senden gelecek. Evet. İkinci huyuysa sesahat. Yani az konuşma, az sözlen, çok mana ifade eden, yani saatlerce konuşmuş gibi karşıdakine bilgi verebilen kabiliyette olan neydi? Bir insandı. Bu da davetçinin üzerinde en büyük özelliklerden birisi olması gerekir. Ve Sözde Allah Resulü Aleyhisselatü selam sihir vardır diyor. Yani insan konuşurken karşıdakini etkisi altına ne yapması alması gerekiyor. Bizlerin de bu şekilde davette öyle bir ustubu ne yapmamız? Takınmamız gerekir. Doğru olan bu. Çünkü yumuşaklığın süslemediği sertliğin zedelemediği hiçbir şey yoktur diyor. Şurada bir hata var o hatanın giderilmesini istiyoruz. Konu ne? Misal, kardeşimiz dedi ki ben camide şöyle bir olay gördüm. Bir adam var, adam cemaatle namazı ne yapmıyor? Kılmıyor. Olay doğru mu? Yaptığı yanlış. Bir yere girip de orada ezan okunuyor ve orada cemaatle namaz kılmadan çıkanın, İslam'daki mü belli. Yani Muhammed ümmetinden ayrı bir Ümmet üzerine ne yapar? Ölür. Bu dinle nedir? Sabit olan bir şey. Cemaatle namaz kılmıyorsa oradakiler ne yapıyor bu adam? Tekfir ediyor. Bu ne demek? Siz Müslüman değilsiniz. Ben Müslümanım. Demek. Yanlış mı? Yanlış. Buna bir davet gerekir mi? Daveti yapabilmen için önce onun seni ne yapması? Kabul etmesi sonra Senden geleni ne yapması? Kabul etmesi gerekir. Bu da bir uslup mu? Uslup. Ama seni kabul etmiyorsa senden geleni hiçbir zaman ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Davette ne olursa olsun kardeşlerim sabrı tercih eden her zaman ne yapar? Kazanır. Şöyle düşünün. Biz doğruyu anlattık mı? Anlattık. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kavmini davet etti mi? Etti inanan inanır. İnanmayan ne yapmaz? İnanmaz. Ama sen niye inanmıyorsun diye ne yapamayız? Niye kabul etmiyorsun? Diyemeyiz. Çünkü Allah Resulü Aleyhis, Allah Azze ve Celle Resuluna sen niye inanmıyorsun diye kendini niye paralıyorsun diyor. Göğe çık, yere in de bizim getirdiğimizden başka bir ayet, bir mucize getir. Eğer gücün yetiyorsa, senin görevin anlatmak, Onunki de tutup tutmamak diyor. Biz seni onların başına bekçi göndermedik diyor. Bize düşen sadece burada nedir? Davettir. Yapılan yanlış yanlıştır. Ama yanlışı birden karşıdakine anlatma başka bir yanlışa da sebebiyet verebilir. Mesela bakın bazen söz güzeldir fakat konusu ve yeri güzel olmayabilir. Estetik bir terbiye konmadığı için kulağa girmez, kalpleri de ne yapmaz? Etkilemez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Vesselam fesahati, sözü söyleme şekli, yeri, zamanı ve konusu bakımından mükemmeldi. Ayşe annemiz diyor ki, Allah Resulü ve Vesselam'ın sözü sizin gibi değildi. Her kelimenin hakkını verir, en açık şekilde en tane tane söylerdi. Ve dinleyenler onun ne söylediğini bir bir ne yapardı? Ezberlerdi, çok rahat ezberlerdi. Ve konuşmasında kelime, hece ve harfleri telaffuz edişinde bütün seviyesizliklerden uzak, sözü en güzel şekilde taşı koyarcasına yerinde ve zamanında söyleme öyle bir kabiliyete sahipti. O sözlerini sağlamca söylediği gibi dost doğru ve derin düşünce melekesine malikti. İşte bu özellik kimde olursa olsun davette her zaman nedir? Etkili olur. Allah bizi onlardan eylesin ve hangi sözü söylerse söylesin sağa sola çekmeden, eğip bükmeden olduğu gibi dost doğru söylemeyi ne yapar? Sever. Ama yerini, zamanını ses tonunu ne yapar? Düzeltirdi. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her türlü kusurdan uzak ve en üstün fesat uslubu vardı. Rabbim o uslubu bizlere de neslimize de nasip etsin kardeşlerim. Evet. Üçüncüsü ise sevimlilik ve güvenilirliğiydi. Yani kim bakarsa baksın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünde yani kendisi bakar bakmaz bir huzur duyardı. Ve baktığında bir güven alırdı. Ki bunu darimi birinci ciltte, mukaddime de çok geniş bir şekilde nakleder. Bizler diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne baktığımızda şunu derdik diyor, o zaman Müslüman değiller. Ya Yahudiler, ya Hristiyanlar ya da Müşrikler o zaman Bizler diyor, baktığımızda hiç yalan söylemesi mümkün olmayan bir yüz görürdük diyor. Ve baktığımızda diyor yüzüne bu insandan zarar gelmez diye ne yapardık? Güvenirdik diyor. Davetçinin de öyle bir yüz ifadesi olmalı ki bir, bu adam samimi, kaypak değil, bu mert, dürüst, cesur, güvenilir bir insan. Ben bununla her türlü sırrımı ne yaparım? Paylaşabilirim demelidir. Davetçinin vasfı da Böyle olmalıdır. Ve böyle de olmak zorundadır. İşte onun üstün fesatının yanında simasında nuranı bir güzellik. Kendisini görenin, herkesin ilk etapta seveceği bir sıcaklığı vardı. Karşılaştığında herkesin kalbi muhakkak ona doğru ne yapar bir sevgisi düşerdi. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duası var. Kim benden duyduğu bir emir, bir nehi de olsa bunu ne yapsın? Tebliğ. Tebliğ etsin, aktarsın. Kim bunu yaparsa Allah onun yüzünü ne yapsın? Nurlandırsın diyor. Allah kendisinden razı olsun. İmam-ı Şafi diyor ki ne zaman bir hadisci görsem Allah Resulü'nün duasını onun yüzünde ne yaptım? Gördüm demiştir. Allah onlardan razı olsun. Şimdi düşünün bakın davetçi böyle bir yapıya sahip arkasından gelen bir Ebu Bekir var, bir Ömer var, bir Osman var, bir Ali. Onlar nasıl insanlar? Ne gördülerse aynı karakteri de kendilerine ne yapmışlar? Almışlardır ve insanlar da Peygamberimizden sonra onları gördüğünde sevinmiş, onlara görünce ne yapmış? Güvenmişlerdir. Yani davetçi aynı zamanda insanların önünde de nedir? Bir numunedir. Onda ne varsa arkadaşlarına da aynı şekilde ne yapar? Sirayet eder. Öyleyse bizlere düşen her devirde, her yerde, her hareketimize dikkat etme arkadaşlar. Evet. Ama şu da çok önemli. Sevilen bir insan olmakla güvenilir insan olmak nedir? Çok farklıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her iki de kendisinde ne yapmış? Toplamıştır. Şimdi kardeşimiz çok sevimli olabilir ama güvenilir olmayabilir. İşte hem sevimli hem de güvenliliği ne yapacağız? Sağlayacağız. Nasıl olacak bu? Müslüman'ın tarifi yapılırken hadis-i şerifte ne diye geliyor? Elinden ve, Elinden ve dilinden eminlik. Göz Şimdi kadın e, niye örtünür? Erkek bakmasın diye mi? He? İffetini korumak için. Sana düşense sen de gözüne kafesi koyacaksın. Sen de mümin erkeklere söyle, mümin kadınlara söyle ne yapsın? Gözünü haramdan sakınsın. Yani bütün azaların da senin ev değil ayak hepsi güvenilir vaziyette ne yapacak? Olacak. Evet, Allah her iki özelliği de taşıyan samimi müminlerden eylesin bizi. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ilk davetinde deminki verdiğimiz ayette misal olduğu gibi ben size diyor şu dağın arkasında bir ordu var saldırmak üzere hazır bekliyor desem ne dersiniz? Sen Muhammed'in. Emin misin? Akabinde ne diyor? Gelin bir olan ilaha hiçbir şeye ortak koşmadan ibadet edin. Yani şu ataların, dedelerin, toplumun getirdiğini terk edin dediğinde onlar ne diyor? Hayır. Biz onları neyin üzerinde görmüşsek ona ibadet ederiz diyorlar. Ama birinci de taftik dedikleri bir ne var? Şahsiyet var. O şahsiyetliği bizim de ne yapmamız? Kazanmamız gerekiyor kardeşler. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir özelliği iman ve gayreti kardeşlerim. Bir davetçinin güzel ve düzgün konuşmaktan daha fazla muhtaç olduğu bir özellikte davet ettiği şeye herkesten önce kendisini inanmasıdır. Ve bu inanca herkesten daha fazla kendisinin çaba ve gayret sarf etmesidir. Yani iman ettiği şeyi hem kendi benimseyecek hem de ne yapacak? en önde giden insanlardan olmak zorundadır. Eğer böyle olursa insanlar da peşinden ne yapar? Gelir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 20 küsur meydan muhaberesine katılmış mı? Hep en önde gidiyor. İlk çıktığı seferde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir türlü Ebu Sufyan'ı yakalayamayınca Medine'ye ne yapmıyor? Dönmüyor. Sahabe diyor ki ya Allah Resulü diyor biz seni, atını denize sür desem, oraya ne yapar? Süreriz. Biz Musa'nın kavminin dediğini sana demiyoruz. Sen ve Rabbin git de savaş. Sen nereye istersen, biz ne yaparız? Oraya gideriz diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman ve gayreti davetinde sonuna kadar neydi? Vardı. Hiçbir zaman pes etmedi ve anlattığında muhakkak samimiydi. Hayatında da bu vardı davetçi de ne yapması aynı şekilde olması gerekir ki dava başarılı olsun. Bugün davanın başarılı olamamasının sebebi anlatılanlar doğru anlatan yanlış. Anlatılanlar doğru adamda bir çaba gayret yok. O zaman şimdi adam dinliyor dinliyor dinliyor ya din bu akide bu ortada bir şey yok. Sahabede var, inananlarda bugün ne var? Bir şey yok. Niye yok diye adam. Çünkü anlatan da olmayınca bir çaba, bir gayret, bir hareket cemaatte ne atmıyor? Onlarda da olmuyor ve daha sonra samimi insanların bir bir kaybolduklarını görürsünüz. Yani bir bir. Niye kaybolduklarını kendilerinde anlamaz? Ama kaybolup gittiklerini görürsün. Bu anlatan insanların kendi anlattıklarını hayatına geçirmediklerinden kaynaklanan meselelerdendir. Güzel konuşamayan pek çok mürşit amacına ulaşmıştır ama söylediklerine inanmayan ve davasına sahip çıkıp başarıya ulaşmak için gayret göstermeyen hiçbir kimse başarılı ne yapamamış? Olamamıştır. Yani insan anlatırken çok az bilgisi olabilir. İçin ee, usutçu olabilir ama davasında samimi ise ki haricileri düşünün. Bunlar davasında neydi? Samimi insanlardı. Ve bilgileri neydi? Hep sünnet dışındaki bilgilerdi. Ama halifeye bile ne yaptılar? Savaş açtılar. Ali'yi öldüren harici birisi tuttu, ne yaptı? Allah'ım dursun ki Ali'yi öldürmek bana nasip oldu diye bir de ne yaptı? Şükür secdesi yaptı. Düşün. Sen camide tartışmışsın adam. Ali'yi öldürmüş şükür secdesi yapıyor. Düşün yani. Şükür secdesi yapıyor. Bu kadar insanlar ne yapabiliyor? Aşırı gidebiliyor. Bakın o mürşitleri yanlış şeyi ne yaptı? Onlara empoze etti. Onlar da yanlışı hayatlarına sonuna kadar ne yaptılar? Geçirdiler. Bizler demek ki doğruyu doğru anlatabilsek ve Hayatımıza da bunu güzel bir şekilde geçirebilsek gelen nesiller ne yapacak? Kurtulma yoluna gidecek. Allah bizlere hayır versin. Hakkı örnek alanlardan eylesin. Ve bakın, iman ve gayretindeki şu noktaya da çok dikkat edin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelmiş geçmiş bütün günahları affolunan birisi mi? Ayşe annemiz ne diyor? Gece sabahlara kadar namaz kılmaktan ne yapıyor? Ayakları şişiyor. Düşün bir peygamberimiz var, davetçi ve farzların dışında bir şey kılmasa yetmez mi onu? Ki yeter bir başkasına kendisine niye yetmesin? Gelmiş geçmiş günahları da aferin birisi ama gece sabaha kadar ne yapıyor? Ayakları şişiyor. Davetçinin de aynı şekilde salih amellerle, nafile ibadetlerle Allah'a ne yapması? Dua etmesi ve yakınlaşması gerekir. Bu olmadığı zaman arkası ne yapmaz? Gelmez. Düşünün şimdi önde giden bir alime gidiyorsun. Bir namaz öğrenmek istiyorsun. Görmemişsin. Mesela husuf husuf namaz hiç gördünüz mü? Yani hadis kitaplarını okumasak belki hiç farkında bile neyiz? Değiliz. Yaşamış olduğumuz toplumda bilinmiyor. Güneş tutulduğunda ve ay tutulduğunda kılınan namaz. Şimdi gidiyorsun alime güneşin tutulduğu gün, bakıyorsun hani yazıyor şu gün, ya ne yapacak acaba? Durumunu koluyor. Adam hiç umurunda değil. Orada hayal kırıklığına uğruyorsun. Ya niye bu alimde bunda hiç gözü yok? İnsan ne yapıyor? Bir ameli bekliyor. Olmayınca bunlar ufak şeyler. Daha büyük meseleler de ne yapıyor? Getirtiyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne arz etmişse o kendisinde olduğu gibi nafile ibadetlerde de neydi? Çok ihtiraslıydı, hırslıydı ve bırakmazdı. Allah Azze ve Celle aynı iştiyakı bize de nasip etsin kardeşlerim. Bakın Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Azze ve Celle ey örtüsüne bürünmüş yatan halk insanları uyar. Emrine muhatap olduğu andan itibaren ömrünün sonuna kadar hakkı tebliğ, halkı irşat için durup dinlenmeden çalış Emrolunduğun şeyi çekinmeden apaçık bildir, müşriklere aldırış etme, seninle alay edenlerin hakkından biz geliriz demiştir. Allah Azze ve Celle bizi de aynı hasletlerle donatsın, bizi de aynı yoldan gidenlerden eylesin kardeşlerim ve Resul Rabbinden kendisine indirilene inandı. Müminler de inandı. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı ve bu imanı ne yaptı? Hayatına geçirdi. Bir davetçi de Allah'tan geleni hakkıyla ne yapacak? Bilecek ve kendisi önce ona iman edecek. Kendisi iman etmedi mi ne yapamaz? Anlatamaz. Bakın haricilere bir fırka seçeyim. Bugün neyse hariciler dilime dolandı. Bir meseleyi anlatmazlar, sorarlar. Neden biliyor musunuz? He? Hiç düşündünüz mü? Bilmediklerinden değil, belki de biliyorlar. Yalnız söylersen dinden çıkarım korkusu var. Ama sorularla seni yönlendirirler. Sen konuştuğunda onların bildiği konu, noktada konuşursan o kardeşim diye çekmeye başlar. Yok. Onların zıttına konuşmuşsan seni tekfir edek ne yapar? İteler. Onlar sadece soru sorarlar. Aynı şeytanın ürettiği sorular gibi. Küçülmüş, toz toprak olmuş şeyleri kim diriltecek? Ve işte bir yere gidiyorsun, lokantası var, camisi var. Sen orada yabancısın. Camiye gidip namaz kılar mısın? Kilise mi lan orası diyorsun? Yok cami. E, elbette kılarım. Orada bir adam var, arkasında kılar mısın? La o papaz mı? Değil. Şey mi? Hahan mı? Hahan başı mı? Değil. Ya kıldırıyor. Değil kılmıyor? Tanıyorsun adamı yok. Müşrik kafir diyorsun mu? Demiyorum ama Müslüman da demiyorum diyor. Peki yemek yiyorsun, işte gittin yabancı yere, rastgele lokantaya girer misin? Orası diyorum böyle İsrail mi, kafir bir yer mi? Yok. Domuz kesilen bir yer mi? Yok. Neresi? İşte namazı bolca kılan insanların bölgesi. Niye yemiyor? İşte diyor ya müşrik ya Bak. Yahudi bir kadın kesiyor Allah Resulü yiyor. Hristiyanların ki yiyor. Bilinmiyorsa besmele çekiyor yiyor. Yani sorulan sorular bile İslam'ı mı? Değil. Maksadı sorularla bir yere varmak değil. Maksadı sana kafir diyecek de nasıl değil? İslam'da nedir? Kişinin beraatı asıldır. Suçluluğu ispat edilene kadar ona hiçbir şey nispet edemez. Yani gördün dört şahit getiremedin bir zina şeyine, üç şahitsin, zinakar dedin 80 sopa yersin iftirada. Dördüyü yakalayamazsanız. Hakikaten görseniz de, hakikaten zina ediyorsa, üç şahit var ama dördüncüyü bulamadın. 80 sopa yersin iftirada bak İslam dini neymiş vahiy dini his dini nedir değildir bak dinimiz bize bunu öğretiyor önce bizim dinimize inanmamız gerekir anlatmak istediğim anladınız mı hislerle hareket ne yapamıyorsun edemiyorsun önce bizim iman etmemiz gerekiyor ki hayatımıza geçirelim düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü birisi geliyor sertçe şöyle çekiyor Buraya iz geliyor. Bir şey mi istedin diye dönüyor. Yani yapın bakayım birinize şimdi. Aynı hareketi. Anında insanın kan beynine ne yapıyor? Sıçrıyor. Demek ki fıtri hasletleri davette frenlemesini ne yapacağız? Öğreneceğiz. Ne için? Allah için kazanan sensin. Maksat karşıdakine doğruyu öğretmek mi? Yoksa... Bir şey kafaya dayayıp yapman bunu demek mi? Hangisi? He? Doğruyu öğretmekse o zaman üsluba bakmak gerekiyor. Sabır. Evet yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın defa değil değil mi? Sıkmıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir özelliği de basiret ve tefekküre dayanmasıydı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın irşadında başarıya götüren sebeplerin en önemlilerinden birisi değil, taklidi değil, gerçek tefekkür ve kesin doğrulara dayanmasıydı. O ne ıkçılık gayreti üzerine, ne serüven, ne heves, ne menfaat sevdasında hiçbir zaman hareket ne yapmamıştır? Yapmamıştır. Heraklis hadisini hatırlıyor musunuz? Hani bir ders yapmıştık. Oradaki kral bir soru soruyor. Geçmişte onun diyor babasında krallık falan oldu mu? Yok. Bir zenginlik şu bu falan yok. Bunlar neyi gösteriyor? Eğer olsaydı işte babalık, babasının davasını gidiyor veyahut işte zenginlik şeyini gidiyor derdim diyor. Yani her peygamberin e, yani gönderilen peygamber hiçbir menfaat gözükmeden insanlara ne yapmak Allah'a davet etmesidir. İşte peygamberimiz de ne yapmıştır? Bunu yapmıştır. Hiçbir menfaat ne yapmamış? Gözetmemiş. Maide 44'ün nuzul sebebi çok okudunuz mu? Hani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir diye ayetin sonunu herkes ezberler de hiç nuzul sebebini okudunuz mu? Yahudiler ne yapıyor? Zenginler zina ettiğinde katıra bindiriyorlar. insanların içinde teşhir ediyorlar. Fakirler zina ettiğinde ne yapıyor? Bezmedip öldürüyorlar. Sonra ikisine de güç yetiştiremiyorlar. Tutuyorlar, katıra ters bindirip insanların içinde teşhir ediyorlar. Dünyalık az bir menfaat karşılığı Allah'ın ayetlerini ne yapıyorlar? Ters düz ediyorlar. Menfaat. Dinlerini satıyorlar. Allah Azze ve Celle ne diyor? Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin takerlisi. Burada kullanıyorlar. Demek ki davetçi insanda hiçbir menfaat ne yapmayacak? Gütmeyecek. Adam şimdi geliyor, hayati bir soru soruyor. Bu bizim işimiz değil diyemez. Tamam. Her mesele, her toplum içinde cevap verilmez ama adamın meseleye ihtiyacı varsa geliyor kadın ey Allah'ın Resulü seninle konuşacağım. Git yol ağzında ne yap beni bekletiyor. Onunla enesliyor ki hararetli konuşlar konuştuk. Kadın sonra çekti gitti. Meselesi varsa bir adamın toplum içinde cevap vermesen bile ona özel olarak doğruyu ne yapma söylemek zorundasın. Hiçbir zaman dini ne yapamazsın, yontamazsın. Bakın şimdi yaşamış olduğunuz şu toplumda birçok uç kesimler var. Hepiniz yeri geldikçe bunlarla ne yapıyorsunuz? Karşılaşabiliyorsunuz. Kimi akılcıyla, kimi e, hariciyle, kimi kader inkarcısıyla, yani kimi dinli, dinsiz, hırlı, hırsız, bittisi bitsiz ile insanlar ne yapıyor? Karşılaşabiliyor. Şimdi bu karşılaşmada senin aldığın, takındığın yara, ona sunduğun bir şey nedir? Çok önemli. Niye önemli? Ee, sen davanda samimiysen önce onun yanlışını yakalayacaksın. Ondan ne yapmayacaksın? Etkilenmeyeceksin. Çünkü o sana geldiğinde etkileneceğin bir yerle geliyor. Sen ne yapamıyorsun? Kaçamıyorsun. Doğru diyor. Ömer diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Din tamamlanmıştır diyor. Eksik hiçbir şey yoktur. Sahabe de dinin temel taşlarıdır. Ne duyarsanız duyun Allah'ın kitabına Resulullah'ın sünnetine götürün bulamadıysanız oradan fersah fersah ne yapın? Uzak durun, Evet kardeşlerim Allah hepimize hayır versin. Allah Resulü menfaate dayanan bir daveti tebliği neydi? Yoktu. Deminki maddede de dediğimiz gibi bir elime ayı bir elime güneşi verseniz ne yapma? Ben bu davamdan vazgeçmem demiş. Vallahi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve her zaman akıllara, gönüllere hitap etmiş. Onları ne atmış? Hep yumuşatmış. Mesela bir yere geliyor Hüseyin diye, kavmin en iyi konuşanlık karşısına çıkarıyorlar. Kendileri de etkilenmeyeyim diye bunları duymayacak bir yere kavmi duruyor. Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve ilk sorusu. Daptın kaç? Hüseyin diyor ki yedi. Niye yedi demiyor? Bakın devam ediyor. Başın dara geldiğinde, sıkıştığında, hangisine müracaat ediyorsun? Hiç tereddüt etmeden göktekine diyor. Bak, geçmişteki bir müşrik dahi böyle diyor. Bugün inanıyorum diyen göktekine diyemiyor. Göktekine diyor. Eylül Hüseyin senin öbürlerine ne ihtiyacın var ki diyor. Nereye hitap etti? Bak Kur'an'da gelen bir ustuk var. Gökten size rahmeti indiren kim? De ki Allah. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? De ki Allah. Hep akıl edeceği bir sorular arkasından hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu da neydi? Buydu. Bizim de yapacağımız nedir? Budur. Bu mescid kimin? Allah'ın. Sen niye burada namaz kılmıyorsun? İşte Mescid-i Drağ mescidi durarsa bir Müslümanın buraya girmesi mümkün değil. Sen giriyorsun? Düşünmeye ne yapacaksın? Sevk edeceksin. Eğer mescidi durarsa gel kardeş biz de girmeyelim. Anlat bunun doğruluğunu. Aynı üsluplamını ne yapacaksın? Sıkıştıracaksın. Düşünmeye sevk edeceksin. Baktım düşünmeye başladı. Çek git. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam az soruyor, öz soruyor. anladığını üzerine gitmiyor. Üzerine git denir ne? Bu sefer ne başlar? İlim biter. Tırmalama başlar. Doğru i̇şte mi? duracağımız yeri bilmemiz gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da hep akla hitap etmiş, gönülleri yumuşatmış, onları peşin hükümlü olmaktan ve hissi davranışlardan uzaklaştırmış, düşünmeye sevk etmiştir. Şimdi bir bidat ehli bize yaklaştığında nasıl yaklaşıyor? Peşin hükümlü hissi. Doğru mu? Hocan kim? Hangi gruptansın? Hangi cemaattansın? Hemen seni bir yere koymaya çalışıyor. Kendine göre buldumu da o şekilde bir yaklaşıyor sana. Sen onun aklına, gönlüne hitap ettiğin zaman o bir yumuşuyor, afallıyor ve onu düşünmeye sevk edip bırakıyorsun. O zaman diyor ki ha doğru din buymuş. Benim de burada olmam lazım. Ve Müslüman isminin ne kadar değerli olduğunu o zaman anlayabilir. Sen ona o şekilde davranırsan. Peki bunun zıttına davrandın. Kerçine kerçine gittin. Sert davrandın, çızdın. İşte bu da zaten böyle diyor. Zaten o kendi kafasında o şablonu koymuş. Sen de onu ne yapıyorsun? Haklı çıkarıyorsun. Evet. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip yaşamayı nasip etsin kardeşlerim. <gülüyor> Bakın. Allah Azze ve Celle diyor ki, kitabında deki işte benim yolum ben insanları körü körüne değil basiretle Allah'a çağırıyorum ben de bana uyanlar da öyle istiyor ne yapmıyormuşuz? körü körüne değil basiretle gel Hakk'a gel kurtul gitme bu yolda senin gittiğin yol yanlış, doğruysa beraber giderim. Ama yanlışsa bunda ısrar etmeyelim. Ve yine ayet-i kerimede de ki benim size bir tek öğütüm var. Samimiyetle benim meclisime birer ikişer gelmeniz ve derin derin düşünmeniz. Bu ayetler onun davetine basiret ve tefekkür özelliğine işaret etmektedir. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Davetteki metotlarından birisi davet metodunu benimsemesi. Yani karşıdakini susturmak için mantık oyunlarına gitmeme, tartışmaya gitmeme, cedele gitmeme. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam asla buna iltifat etmemiş. Hatta bakın okuyun hayatını. Nereye giderse gitsin bir adam parlak yüzlü, genişçe yüzlü, buna inanmayın bu yalancı kavminde bölücülük çıkaran diye hep ne yapmış peygamberin yüzüne söylemiş sahabe diyor ki Allah kendisinden razı olsun Allah Resulü diyor ve vesselam kafasını kaldırıp da ona bir sefer bakmamıştır diyor iltifat bile etmemiştir diyor o insanın amcasıydı diyor yani nereye gidip peygamberimiz bir davet ettiyse Mekke'de amcası da arkasından gidiyor her türlü cedele yol açacak sözleri ne yapıyor? Söylüyor. Şimdi ben şimdi size sohbet ediyorum. Birisi çıkıyor, aynı kelimeleri burada kullanıyor. Sohbetin adabı ne olur? Değişir. Yani insanlar ne yapar? Ya onu susturmaya çalışır ya da bunun anlattığı doğru mu diye bana doğru ne yapar? Döner. Yani sohbetin adabını bozar. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman kendisine sataşan birine bakıp da cevap vermediği gibi yüzüne bile ne yapmıyor? Bakmıyor. Nasıl mı oldunuz? Evet. Bu da davetteki metodu neymiş? Tartışma yok. Cedel yok. Onlara güzel bir şekilde ne yapma? Hitap etme ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah azze ve celle ayetinde ne diyor? İnsanları Rabbinin yoluna doğru söz, isabetli düşünüş ve güzel öğütle çağır. Onlara yapacağın mücadeleni en güzel tarzda yürüt, emrine bağlı kalarak o güzel göz sözle gönülleri fethetme ve ikna etme yolunu ne yapmış? Seçmiştir. Seh, itham edici ve yıkıcı ustubu asla kullanmamış. Allah güzeldir, güzeli sever demiş. Ve Allah için yaptığı her şeyi güzellikten ve severek ve yumuşakla ne yapmıştır? Yapmıştır. Rabbim bize de aynı şekli davet etsin. Ve onun bu özelliği 23 senelik davetinde zuhur etmiş, hiçbir zaman bu sözüne ters ne yapmamış, Düşmemiştir. 23 sene düşünün. Evet. Biz de peygamberimizin hitabet ve irşat tarzına bakacak olursak kardeşlerim, bu da çok önemli, önemli özellik, özel noktaları var. Mesela birincisi, hitabet ve irşatta zamanlama nedir? Çok önemlidir. İnsan bir şeyi anlatmadan önce söyleyeceği sözün ortamını ne yapmalı? Hazırlamalı, insanların durumunu gözden ne yapmalı? geçirmeli buna dikkat etmediği zaman hitap et ne yapıyor cılız kalıyor benim gibi saati fazla zorlayıp geciktirdiğini insanların alım şeyi ne yapıyor düşebiliyor daha vaktim var mı evet. tamam yine Allah Resulü Vesselam dikkat ettiği noktalardan bir tanesi ne anlatırsa anlatsın kısa ve özle anlatıyor Meseleyi ne yapmıyor? Uzatmıyor. Şu ilmiyle amel etmeyen âlimin misali şu kandile benzerdir. Kandil ne yapıyor? Işıtmak için kendisini yakıp bitiriyor. Fazla söze gerek var mı? Veyahut bir yerde ilmiyle amel etmeyen âlimin misalini anlatırken cehenneme dür bir adam getirilir bağırsakları çıkar, değirmenci merkebinin dolaştığı gibi etrafında dolaşır. Yani verdiği misal ne? Eşek. Allah Azze ve Celle ilmiyle amel etmeyene Kur'an'da ne diyor? Eşek. Kitap yüklü eşek diyor. Allah Resulü ne yapıyor? Aynı örnekten veriyor. Değirmenci merkebi gibi ne yapar? Dolaşır. Ve oradakiler bakar ki diyor adamı tanır. Ey filan. Sen bize iyiliği emreder. Kötülükten ne yederdin? Ne oldu da cehenneme düştün? Hem de böyle bir hale. Evet diyor. İyiliği emrederdim ama kendim tutmazdım. Kötülükten ne yederdim? Ama kendim ne yapmazdım? Beri durmazdım. İşte gördüğünüz gibi diyor. Evet. Allah bu duruma düşmekten bizi de neslimizi de korusun kardeşlerim. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam karşı dakilerinin dinlemeye istekli olup olmadıklarını dikkate alırdı. Ve kendisinden yüz çevirdiğini hissettiğinde o da insanlardan ne yapardı? Elini çekerdi. İbni Mesut bir gün sohbet ederken, Allah kendisinden razı olsun, sözü noktalıyor, bırakıyor. Oradakiler diyor ki, ey imam bize daha fazla anlat. Vallahi diyor bunu ben de isterim ama Allah Resulü dedi ki ve sellem İnsanların senden yüz çevirdiğini gördüğünü sen de onlardan ne at? Yüz çevir. Yama biz senden yüz çevirmedik ki. İşte biz de sorduk diyor. Ne zaman esnemeye başladıklarında sağa sola bakınmaya başladıklarında onlar senden yüz çevirmişti. Sen de onlardan elini çekti. Sizde yok da ben o yüzden devam ediyorum. Evet. Yani burada da şunu kast ediyor. Sıkmıyor sohbetinde. Bu en önemli dikkat ettiklerinden bir tanesi. Yine Ayşe annemizin dediği gibi bir meseleyi anlattığında önemliyse önemine binaen en az üç kere tekrarlıyor. Önemine binaen. Biz diyor anlardık ki diyor bunu bilmemiz yani bellememiz gerekirdi diyor. Bunu üç kere ne yapıyor? tekrarlıyor. Yine hızlı geçiyorum. Kendisine bir soru geldiğinde bilmiyorsa ne yapıyor? Vahiy bekliyor ve sükut ediyor. Asla cevap vermiyor. Bunu anladınız mı? Asla cevap vermiyor. Keşke ondan sonra gelen alimler şunu tutsalar. Asla cevap vermiyor. Allah kendisinden razı olsun. Darimi de mukaddime de nakrediliyor. İbni Mesut'a bir soru soruluyor. Bilmiyorum diyor. Bari sen cevap verse İbni Mesud oturduğu yerden kalkıp adamın yakasından yapışıyor. Ve adam diyor, Allah'ın kitabına baktım, bilmiyorum. Resulullah'ın sünnetine baktım, bilmiyorum. Şimdi ben sana bir cevap versem, bu da Allah'ın dinine ters olsa, hangi yer beni barındırır diyor, adamı silkeliyor. Bilmiyorsan al onu cebine ne yap, git. Bu da ilmin nedir? Yarısıdır. Yine İbni Mesud'e Allah kendisinden razı olsun, ben diyor karayı yüz talakta boşadım diyor. Bilmiyorum diyor. E nasıl bilmezsin E bildiğinde üç talak bilir, Sen yüze çıkarmışsın değil mi ben diyor. Ya sen meseleyi ne yapmışsın? Çoğaltmışsın diyor. Bilmediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü ve ne yapıyor? Sukut etmiştir. Bu da ne sapmaya ne de saptırmaya ne yapmaz? Neden olmaz. Ama kıyamet alametlerinden birisi nedir? Öyle bir zaman gelecek ki insanlar ilmi küçüklerden arayacak. Onlar hem sapacak hem de saptıracak. Bugün bakın ortalıkta yüz yüze konuşamayan o kadar cinli, deli, manyak vardır ki, ki en başta cinli diyeyim, yüz yüze konuşmaktan acizdirler. Karşı karşıya gelip bir meseleyi tartışamazlar. Ama otururlar, bugün internet diye bir dünya var, yaz gönder, yaz gönder. Ve kendisi dahi ertesi günün bunun zıttını görse dönebiliyorlar. Sabah ayrı akşam ayrı oluyorlar. Fırındak bile bunlardan daha az dönüyor yani. E böyle olduğunda hem sapıyorlar hem de ne yapıyorlar? Saptırıyorlar. Ama bir soru gelirdi sahabelerin zamanında o soru herkese dolaşırdı. 20 kişi vardır sahabeden bir tanesi ben biliyorum deyip de cevap vermeye ne yapıyordu? Korkuyordu. Kendilerini eğil görmüyorlardı. Ama bugün ben de derim ki sen kimsin lan? Abdullah İbni Mübarek diyor ki falan falan diyor hadis rivayet ettiğinde ne yapın? Alın. Ben de derim ki ben de böyle düşünüyorum ki dediklerinde alın bunu tuvaletin deliğini yani demek ki bizim için geçerli olan neymiş? Allah'ın kitabı Resulullah'ın sünneti ve bilmediğiniz noktada durmanız kardeşler. Bilmiyorum diye. ya. Allah seni faziletli kılar. Öyle alimler var ki geçmişte hayatlarını okuyun, yüz soru soruyorlar belki üçüne biliyorum diyor ya. Bunu bile kendilerine çok görüyorlar. Bunlar hadisçi çoğu. Ama bugün bilmiyorum diyen bir adamı hiç gördünüz mü siz? Hemen giriyor bir yerden anlatıyor. Yarın tam zıttına çıkıyor. Artık o anlattığı biliyorum dediği akidesi olmuştur. Dönemiyor. Onun için Peygamberimizin bu çok önemli bir ustubudur. Bilmediğinde ne yapıyordu? Sukut ediyor, duruyor ve vahiy bekliyordu. Bu ayıp bir şey değil. halde aynı zamanda fazilettir. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hitabetinde yanlış anlaşılır korkusuyla ortam müsait değilse her meseleyi ortamda ne yapmamıştır? Konuşmamıştır. Ortamın müsait olduğu yerde konuşmuştur. O sözü ne yapmamış? Anlatmamıştır. Bu sebeple dinleyiciler içinde düşünce seviyesi düşük. Kavrama kabiliyeti kıt insanların bulunacağını ne yapmış? Dikkat çekmiş konunun önemine binaen Ali diyor ki Allah kendisine razı olsun insanları anlayabilecekleri sözleri söyleyin sözü anlamayıp da Allah'ı ve Resul'unu yalancı duruma düşürmelerini ister misiniz? diyor İmam Buhari naklediyor. Yani bir kavmın anlayamayacağı sözleri ne yapmayacaksınız? Söylemeyeceksiniz. Orada düşük seviyeli insan varsa bunu ne yapmayacaksınız? Anlatmayacaksınız. Adam hemen kavrayıp üzerine geliyor. Öğrendiğin ilimle ona hiçbir şey ne yapamıyorsun. Veremiyorsun. Allah kendisinden razı olsun İmam-ı Şafi ne kadar alimlerle münazara etsen hepsini yendim diyor. Ne kadar cahillerle müna yani münazara, münazıraya girdiysen hepsinde yenildim diyor. Cahil alimin kıymetini anlamaz ki. Yani anlamaz ki. Onu anlatamaz. Odunun da odunundür. Yani adamın biri ormana girmiş, güzel odunları kesmiş, götürüyormuş. Ormancı yakalamış, demiş ki onları bırak sana şuradan, daha güzelini vereyim. Yok demiş, ben bunları istiyorum. Demiş, bunu bırak daha pahalısını vereyim. Yok demiş, ben bunu istiyorum. Gel demiş, bunu bırak bak daha kalitesi var pahalı, onu vereyim. Yok, bunu istiyorum, tamam. Heybesinden bir tanesini çıkar. Bunu mu istiyor musun? Aha sana odun demiş, adama Al sana odun demiş. Evet bazılarının da anladığı bu. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara anlayabileceklerini söylemek kadar anlayabilecekleri bir dil ve huslupla konuşmuştur. Sade koşarak geliyor. Benim kadı, kadınım diyor siyah bir çocuk doğurdu. Niye koşarak geliyor? Kendi beyaz değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam develeri gösteriyor şu ceveler neden diyor oldu beyazdan nasıl olmuştur e geçmişteki bir damarına çekmiştir. Esittir senin diyorsun, çocuğun da çekmiştir deyince adam ne yapıyor hemen sukut ediyor ama koşup gelişteki niyeti neydi çocuğunu sevinmiyor doğduğunu karısının zinadan çocuk peydahladığına inanıyor ama bir akıllı düşünceli güzel bir söz hem onu götürüyor hem iknaya sevk ediyor hem adam sevinerek ne yapıyor evine gidiyor bizim de davette uslubumuz ne yapacak bu şekilde geleni dinleyeceksin anlayacaksın derdine ne yapacak? derman olacaksın hemen tüpü açıp da ateşi alevleyip de adamı patlatmaya ne yapmayacaksın göndermeyeceksin rahatlatıp da göndereceksin evet Rabbim bize hayır versin Yine kardeşler peygamberimizin üslubundan birisi devam edeyim birkaç madde var. Zoraki olmasın. Yani Tam bir saat oldu da Çarpıcı sorularla dinleyicileri hazırlıyor. Hani bazen ben sorar, bu ayet nerede? Bu şey nerede? Aslında ben sizden bu cevabı beklemiyorum. Yapmak istediğim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın metodudur. O nedir? Yani kendini hemen çeki düzen verip toparlama, hafızayı ne yapma? Oraya verme. Mesela adamın birisi geliyor ne diyor? Ben cennete girmek istiyorum diyor. Ne hazırladın diyor. Adam hemen kendine bir bakıyor şöyle. Anlatabildim mi? Yani cennete girmek istiyor veyahut kıyamet ne zaman kopacak diye soruyor. Ne hazırladın? Soruyor. Yani hemen adam kendini ne yapıyor? Bir toparlıyor. Arkasında zaten anlatacak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama o da kendini o an ne yapıyor? Hemen bir sorduğu soruyla hazırlıyor. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ayeti anlatıyor. Hepimizin bildiği gibi. Nerede olduğunu biliyorsunuz zaten. İki yerde geçer. Cennet, gök yer arası gibi bir yerde diyor. Bildiniz değil mi ayeti? Sahabe diyor ki, cehennem nerede? Halbuki güzel bir konuşma var. Bu seyri ne yapmaması? Bozmaması gerekiyor. Gece gelip gündüzü ihate ettiğinde, içine aldığında diyor. Gündüz nerede diyor. Soruyu ne yaptı? Ters döndü Şöyle düşünüyor. Allah'ın takdir ettiği yer cehennem diyor. Anlatabildim mi? O adam hemen kendine ne yapıyor? Çeki düzen ver. Bir daha soru sorabilir mi böyle bir ortamda? Konunun bitmesini ne yapacak? Bekleyecek. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ihtiyaca göre cevap verirdi kardeşler. En hayırlı amel hangisi? Vaktinde kılınan namaz diyor. Allah yolunda cihat diyor. Makbul olan bir haç diyor. Anaya babaya iyi davranma. Yani kim sorarsa onun o anki ruhaniyetini ne yapıyor? Ölçüyor. Ona göre ne yapıyor? Cevap veriyor. Bu da gösteriyor ki Karşıdaki insanın iş dünyasını, psikolojik ihtiyacını ve verdiği emir karşısında hangi hatasını gidereceğini Allah Resulü ne yapıyor? Güzel hesaplıyor. Yine Ali Sallallahu Aleyhi ve Salihamın yüze vurmadan tasih etmiştir. Yani birileri geliyor Allah Resulünün Ali Sallallahu Aleyhi ve Nafile ibadetlerini soruyor. Azımsıyorlar. Biri diyor ki ben diyor artık diyor hep gece namaz kılacağım. Biri hep oruç tutacağım. Biri ne diyor? Evlenmeyeceğim. Allah Resulü duyuyor ve vesselam. Çıkıyor. Birilerine ne oluyor ki? Böyle böyle diyor. Ben hem gece uyurum hem de kalkar namaz kılarım. Hem oruç tutarım hem de tutmam. Evlenirim. Kadınlardan uzakta dururum. İşte benim sünnetim budur. Kim benim sünnetimden yüz çevirse benden değil. Ama sen sen sen bunu niye söylediniz? Demiyor. Ortaya söyleyerek alan ne yapıyor? Alacağını alıyor. Yine kardeşler aleyhissalatü vesselam tatlı dille uyarırdı. Yılanın dili nasıl? Çatal. İnsanın yani tatlı dil yılanı bile ne yapar? Deliğinden çıkarır derler. Tatlı dil davette de ne yapacak? Birinci ustubumuz olacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam konuşmalarında insanların işlerine işleyecek ruhlarına tesir edecek beliği güzel söz söylerdi. Evet. yine kardeşlerim tecrüyeden eğitim vardır ki bu da nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir anda bütünüyle bir meseleyi ne yapmamıştır, anlatmamıştır insanların anlayacağı şekilde aşama aşama eğittikten sonra bazı meseleleri ne yapmıştır? Söylemiştir. Mesela Allah kendisinden razı olsun. Ömer ne diyor? İçki diyor Mekke'de, Medine'de değil de Mekke'de haram kılınsaydı Ömer'in imanı dahil buna biz ne yapamazdık? Güç yetiştiremezdik diyor. Bazı meseleler vardır ki mesela sizler soruyorsunuz ama cevap verirken eğer zemin uygun değilse, anlaşılamayacak bir ortamsa bunları biz de aşama aşama söyleyip yerinde ne yapıyoruz? Bırakıyoruz. Allah Resulü'nün uslubu neydi? Buydu. Yani aşama aşama, altyapı oldukça üstüne ne yapma? Bina etme. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hikaye ve benzetmelerle anlatmaya gitmiştir ki bu da ne yapmıştır? İnsanların anlayışını artırmıştır. Mesela iyi insanla kötü insanın misalini anlatırken nasıl anlatmış iyi insanın arkadaşlığıyla kötü insanın arkadaşlığını demirci körüğünde çalışanla atlarcıda çalışan birinin yanına gidiyorsun ne yapıyor? ateş geliyor, kir geliyor, is geliyor ya da bir yerin yanıyor birinin yanına gidiyorsun ya koku siniyor ya satın alınıyor ya da ikram ediliyor işte hep hikayelerle anlayabileceğimiz örnekler vererek kıssalarla davetinde Allah Resulü ne yapmıştır? Başarılı olmuştur. Mesela Ebu Hureyre diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, müminler bir duvarın elemanları gibidir derken diyor, parmaklarını birbirine kenetlediğini ve bize şöyle diyor, elini kaldırarak gösterdiği hala nedir? Gözümün önündedir diyor. Bu da gösteriyor ki aleyhissalatü vesselam davetinde El, kol, yüz, her hareketi ne yapmıştır? Kullanmıştır. Ve kıssalardan anlatarak onlara kalıcı nasihatlerde bulunmuştur. Allah Azze ve Celle anlattığımız doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Anlattığımız doğrulara uymayı, yanlışlardan tövbe etmeyi ve doğruya uymayı Rabbim bizlere nasip etsin. İyilikte, hayırda, takvada yarışanlardan eylesin. Hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhüden la illa ente estağfurke ve tevbili Elhamdülillahi Rabbil